Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün Mahir Ünsal Eriş ile ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Mahir Ünsal Eriş, 1980 yılında Çanakkale'de doğdu. Bandırma'da büyüdü. Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde okudu. Çeşitli dillerden çevirmenlik yaptı. Gençlik Gençler birliktedir. Söylenişi bile güzel. ...2012 yılında Bangır Bangır Ferdi çalıyor evde... 2013'te 60. Said Faik Hikaye Armağan'ın da kazanan Olduğu Kadar Güzeldik... ...ve 2015 yılında da Dünya Bu Kadar adlı eserleri yayınlandı... ...bütün eserleri iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor Mahirin Saleriş'in... ...şimdi birinci bölümde romandan bahsetmiştik ama çok fazla konuşamadık... ...biraz bu, bu, bu, bu programda daha çok roman üzerine konuşalım... Şimdi dünya bu kadar. Ee, aslında işte buna parçalı hikayelerden oluşan roman falan da diyenler var. Roman mı gerçekten sizce? Ben, ben roman niyetiyle yazdım. Hı -hı. Yani teknik kısmından çok anlamadığım için hani böyle bir tartışmaya gireyim ama... Hı -hı. ...ben en azından roman niyetiyle yazdım. Yani bir roman Hı -hı. çatısı kurmak kaygısıyla Hı -hı. yazdım. Hı -hı. Editörünüz mü dedi bu roman diye sonra? <gülüyor> o, o, o çok tartışmaz öyle şeyleri ya. Peki, peki bu roman aslında şey gibi ben mesela şeyi düşündüm daha önce bu Ayfer böyle buna benzer bir kitabı evet, var Barış biliyorsunuz. Barış Bıçakçı'nın da var. Barış Bıçakçı'nın da var ama asıl herhalde bunların ilk başlangıcı bizde Nazım Hikmet'in memleketimden evet, insan manzaraları evet, sanırım. Evet. Ve hani bütün bu hani siz Ayfer ve işte Barış Bıçakçı üçünüzde... Hatta de... Sevgi Soysal'ın evet, Yenişehir'ini bile almak mümkün mü? Sevgi kısmına. Soysal evet bir, ama biraz daha farklı ee, Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de bir öyle vakti. Çünkü onların bir de e, kendi hikayesi var. Yani o üç kahramanın. O biraz evet, daha ama değişiyor. Ama şey açısından benziyor Yine inanmak istiyorum. Hmm. Ee, yani hep, hepsinin iyi kötü... ...bir ortak hikayede birleşmesi... ...yani hmm. oradaki kaba ağacının devrilmesi hmm. hikayesinin... Hmm. ...etrafında dönmesi gibi... ...böyle bir merkez edinmeye çalıştım... ...hikayeyi kurarken de... Hmm. ...Ayfer Tunç'un romanıyla Barış Bıçakçı'nın romanında da... ...böyle bir merkez evet. yok aslında. Yani yine Ayfer Tuncu'nun bir var. hastane var hastane. aslında ama... E, Hani hikaye bir hastane hikayesi değil, hastanenin evet. içinden geçen hikayeler. Ben Hı -hı. bir define hikayesi anlattım aslında Hı -hı. ve onun içinden geçen bir sürü hikaye derlemiş oldum. Fakat bunlar şey derlenirken e, sanırım e, kitabın yapısı mı bunu size sizi mecbur bıraktı. Hep insanlar üzerinden akıyor hikaye evet. Yani insanların evet. şey gibi hayatları, Hı -hı. yani insanların hayatları. Dolayısıyla Hı -hı. hani e, bu parçalılık sizde şeye dönüşmüş kişi hikayelerine. Evet. Yani e, bu sanırım mecbur mu bıraktı ya da sizin mecbur aklınızdan bıraktı geçen mi, Ona... mi oldu? <gülüyor> yani aslında bir biraz e, farklı dönemler, farklı şehirler anlatıyor Hı -hı. olduğu için bunun bir belgesel nitelik ya da bel, belgesel doğruluk e, imtihanına tabi tutulmasından hani Hı -hı. azade olabilmek için biraz kişiler üzerinden anlatmaya çalıştım diyebilirim. Yani hani Hı -hı. E, bana e, ya Kore Savaşı zamanında memleket öyle değildi Hı -hı. demelerindense ya Hı -hı. o adam öyle yapmazdı Hı -hı. demelerini tercih ettiği için olsun. biraz daha. Peki mesela şey var sanırım bu siz, kitapla ilgili yazılan yazılardan birisinde de vardı bu hani... ...bu yüzyıllık yalnızlık için Marquez'in yaptığı bir şey var... ...bir soy ağacı çıkarıyor... ...yani romanın okunmasını... <gülüyor> e, ...fine bize daha kolaylaştırmak için... ...mesela siz böyle bir şey düşündünüz mü... ...ya da diğer baskılar için... ...hani bu kitapların... E, ...yani bu kitapta geçen bütün kişilerin bir arada bulunduğu... ...ilişki ağlarını gösteren aslında bir şey... Aslında ben düşünmedim... ...yani, yani. E, e, itiraf edeyim denedim... Ha, ...olmadı <gülüyor> aslında... Ama düşünmemiştim de zaten. Çünkü bunu düşünmemekteki asıl kaygım da şuydu. E, buradaki kişiler ve olaylar aslında hepsi o ana çatıda anlatmaya çalıştığım define hikayesine inandırıcılık kazandırmak için uydurulmuş şeylerdi. Yani mesela genellikle gelen eleştirilerde hep şeyle karşılaşıyorum. E, kim kimdi unuttuk. Hı -hı. Diyorlar genellikle okuyanlar. Aslında tam olarak istediğim de buydu. Yani Hı -hı. Kim kimdi unutalım ki bir şekilde ana hikayeyi takip edebilelim. Ondan hani kopmadan onu sürdürebilelim diye. Hı -hı. O yüzden de böyle çok hassas bir şekilde şu şunun Hı -hı. annesiydi bu bunun kardeşiydi diye bir liste yapmaktansa Hı -hı. ana hikayeyi ortaya çıkaracak bir şekilde onların biraz daha böyle buğulu puslu kalmasından Hı -hı. hoşnutum diyebilirim ama... Ee, okuyanlar tarafından yapılmış sayısız liste gördüm ve bazıları hakikaten çok başarılıydı bazıları hmm. kıskandım hmm. bile yani. ne, ne kadar, kadar listeler gizli. yapılmış ha, diye işte belki onlardan birkaç tanesini ödüllendirebilirsiniz Bundan işte şey dedim <gülüyor> hani, yani e, onlara da dedim yani hmm. bunu aslında yayın evine gönderseniz hmm. belki onlar düşünebilirler evet. diye ama benim hiç aklıma gelmedi fakat yazarken tabii şundan hmm. e, kaçamadım yani oylu bana çok yardım etti bu konuda ee, o zaman ona da buradan bir selam gönderelim Kendisine eğer evet, bizi dinliyorsa. Oynuma evet, oy, oy da selam gönderiyorum <gülüyor> buradan. Ee, yazdığım insanların kuşak olarak birbirleriyle uyumunu sağlayabilmek ve bir e, handikapa düşürmemek için e, yazdığım karakterlerin hepsinin e, tahmini doğum tarihlerini listeledim. Hmm. Yani mesela birini anlatıyorum sonra bir sonraki hikayede onun oğlunun arkadaşlarını anlatıyorum sonra oradan başka birine geçtiğim Hı -hı. zaman... ...ilk anlattığım hikayedeki hı hı. zaman diliminden uzaklaşmış oluyorum ve hı hı. bu şekilde hatalar olmaması açısından... ...hepsinin böyle tahmini doğum tarihlerini yazdığım bir hı. liste yaptım yani. Bu şeydi Fethi Naci'nin eleştirilerinde çok olurdu öyle şeyler... Mesela bu yine ben Çeye de benzettim biraz bu kitabı Adalet Ağol'un bir düğün gecesinde hı hı. de yani herkes bir düğün gecesinde hı hı. bir araya gelmiştir ve hani düğündür hı hı. onları hı hı. ortaklaştıran oradan hikayeleri anlatır ve şey der hani orada Aysel e, köprüden geçer Fethi Naci hani şey der o zaman köprü yok Evet, hı hı evet, işte, evet, işte ona, Öyle düşmemek, bir şey için, olmaz. Evet, ona düşmemek için <gülüyor> Öyle bir şey çok çabalıyım. Yine de bir tane hatası var. O da Öyle nazar boncuğu mı? olarak dursun diyorum yani. Peki. Bir, bir bir i̇yi var. okur bulsun yani. Bir tane var yani. <gülüyor> ben, ben bile böyle kitap çıktıktan birkaç ay sonra fark ettim. Ama bir hmm. tane hata var. Yok. Şimdi biraz e, ilk programda da konuştuk. Bu e, aslında parçalı yazmak da bu günümüz Türkçe edebiyatının e, temayüllerinden birisi. Hı hı. Bugün Yani kurguları e, mümkün olduğunca parçalamak, e, belirli metaforlar e, yani bunu farklı yani siz bunu daha farklı bir şekilde hı hı. yapmışsınız ve e, daha farklı şekillerde yapan ama parçalı yazan birçok yazar var hı hı. bugün. Tabii özelde siz yani neden böyle bir şeye e, işte neden parçalı yazmak e, istediniz onu konuşalım bir de e, siz ne düşünüyorsunuz genel olarak bu kuşak neden böyle bir eğilim içerisinde? Biraz herhalde postmodernin gölgesi üstümüze hmm. düşüyor. Biraz onunla ilgili bir e, sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ya bunu bir sıkıntı olarak gördüğümden değil ama... ...ve ben neden böyle yaptım, buna cevap verecek olursam... E, ...benim şöyle bir motivasyonum vardı. Ben bu kitabı yazmaya başlamadan kısa bir süre önce... ...yazdığım hikaye kitabı e, için ödüllendirildim. Ve Hı -hı. bir şekilde... Evet, bir ödül aldı, hikaye istediler. ödülü aldıktan sonra e, ben bu işi bitirdim artık roman'a geçiyorum gibi bir görüntü vermekten hmm. biraz çekindiğim için hmm. biraz e, ben aslında bir hikayeciyim Hı -hı. ve e, size şimdi bir roman Hı -hı. anlatacağım ve onu da kendi hikayelerimle anlatacağım demek istedim biraz o yüzden parçalı bir kurgu oluşturma niyetine girdim fakat bundan sonra yazacağım roman mesela çok daha az kişili bir roman olacak ha, yani. romanla yani, devam yani, yani, hikayeye olarak. de devam ama hmm. şey, bir roman fikri var aklımda ve daha az kişili bir hikaye yazmak istiyorum biraz bana şey de geliyor yalnız bu parçalı yazma hikayesi özellikle bu günümüz Türkçe edebiyatında yani belirli bir merkezden Uzaklaşarak mümkün olduğunca çok şey söylemek. Evet. Yani hani bu çok şey söylemek hı hı. ve mümkün olduğunca sesini yükseltmek. Hani ses yükseltmenin de bir formül arayışı gibi hı hı. mi diye de düşünüyorum aslında. Çünkü galiba öyle. Galiba biraz öyle. Yani bu bilinç altında olan bir şey mi yazarların bir ya de, da hani bir de tabii klasik romanda... o hani çok alıştığımız dünya hakkında ki tartışmalarını okurla paylaşan yazar. E, durumu yani o, o didaktik durumu parçalamakla ilgili bir, bir şey de var galiba yani mesela Hüseyin Rahmi'nin romanlarını çok seviyorum muhteşem romanların her biri ama mesela Hüseyin Rahmi'nin o mesela didaktik halinden hiç hoşlanmıyorum yani Peyami Safa'da öyle Hı -hı. ne bileyim Yakup Kadri'de öyle Refik Halid'in öykülerinde bile böyle hani küçük küçük öykülerde bile ki keza romanlarında da öyle hani böyle çok uzun didaktik parçalar var. Galiba o, o, o klasik romanın o, o, okuyucuya böyle abilik hmm. yapan, öğretmenlik hmm. yapan havasından uzaklaşma kaygısı da var biraz işin içinde diye düşünüyorum. Hem o var ama bir taraftan şey de var yani e, anlatı giderek politikleşiyor. Evet. Yani Türkçe edebiyatta. E, evet hani o eskinin hani kalın tuğla gibi kitaplarını okuyacak okur da yok. Hı -hı. Yani öyle yazarlar da Hı -hı. çok az bugün. Yani öyle bir okur kitlesi de yok e, şüphesiz. Öyle yayın evleri de yok aslında. E, evet doğru bir de işin oyunu da var. E, fakat e, bu politikleşme de sanki mümkün olduğunca biçimi dağıtmaya ve hani e, şey evet. yapmaya. Evet. Hani, yani öyle bir şey de oluştu sanırım. <gülüyor> hani Çünkü gerçekten bugünkü kuşak giderek politikleşiyor. Yani ben e, kendi adıma mesela şey diye düşünüyorum. Hiç beklemediğim yazarlar bile yani yeni eserlerini çıkardıklarında... E, ...işte daha minor halde dur duran o politik duruşun <gülüyor> giderek daha majör hale... Evet. ...ve sokağa doğru taştığını evet, görmeye evet, başladı. Orhan Pamuk dahil. Yani. Evet yani başladı... Dolayısıyla evet. bu, bu, bu tavır, yani mesela siz ne düşünüyorsunuz? Sizin tavrınız ne? Bu ya konuda. ben biraz şeyden kaçınıyorum. Yani şimdi size bir takım politik e, anlatılar sıralayacağım, hı hı. E, pozu takınmaktan biraz çekiniyorum. Bir de açıkçası şöyle de bir şey var. Yani neredeyse lisenin ilk yıllarından beri hep politik ortamlarda, poli, poli, bir şekilde politik çalışmalar içinde bulundum. Ve şeyden biraz kaçınıyorum. Yani hı hı. bildiri yazar gibi hı. politik mesaj e, enjekte etmeye çalışan e, hani bir dil kurmaktan çekiniyorum ama e, şeyden hiç kaçınmıyorum yani e, elbette bir politik duruşum var elbette bir hı hı. dünya görüşüm var hani bu hiç sakladığım bu böyle hani hiçap duyduğum bir şey değil ve bu anlattığım her hikaye, yani bir anne kızın işte babasız kalma hikayesini bile anlatıyor olsam o politik duruşumun bir şekilde o metne sinmiş olacağını sin yani Düşündüğüm için rahatsız davranıyorum. Yani böyle özellikle politik bir atmosfer oluşturmamaya çalışıyorum. Yani hani politik atmosferin kurduğum dille kendiliğinden oluştuğuna inanıyorum. Aynen yani. dil çünkü. Yani dil onu çok belirleyen evet. bir şey. Ben de tam onu söyleyecektim. Şimdi ikinci kısma geçmeden önce yine bir ara veriyoruz. Bugün tamam. ne çalalım? Bugün de şey çalalım. E, madem e, ilkini ilk kitaptan çalmıştık. İkincisini de Yıldız Tilbe'den bir şey dinleyelim fakat e, alıştığımız şarkılarından biri olmasın da bir türkü albümü yapmıştı. Orada e, Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını diye Hasret Gültekin'in de söylediği bir türküyü söylemişti. Onu dinleyebiliriz. Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını Aşkın Sazını Değilse, çalın, çir, Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve Güncel'in edebiyatında Mahir insan İlişi ile birlikteyiz ee, şimdi bu programda daha çok e, dünya bu kadarı e, konuşuyoruz e, ve dünya bu kadarla birlikte Türkçe edebiyatı da konuşuyoruz aslında. Şimdi biraz bu en son politikleşme e, meselesinde e, kalmıştık. Şimdi o politikleşme üzerinden ben biraz daha devam etmek istiyorum aslında bu sizin eserlerinizde de var. E, bu kuşak... Sadece politikleşmiyor aslında bence e, genel olarak edebiyatına o hani edilli yıllarda daha farklı bir şekilde giren e, toplumcu gerçekçilik dediğimiz şeyi Hı -hı. de edebiyatına yeniden davet ediyor. Evet. Bunun bir davet olduğunu düşünüyorum evet. ben hani bilinçli olarak ve bu başka bir toplumcu gerçekçilik evet. ve bunun önemli olduğunu ve hatta bu mesele üzerinde de kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bilmiyorum siz evet, ne evet, düşündünüz? Evet evet yani Tam olarak aynı fikirdeyim. Ee, sadece şey olarak da düşünmemek lazım yani e, işte bizim alıştığımız anlamda klasik edebiyat ürünleri işte öyküydü, romandı, şiirdi değil e, bu kuşak bütün üretimlerinde yani kısa filmlerinden fotoğraflarına evet. kadar her şeyde o toplumcu gerçekçi dediğimiz e, anlayışın daha güncellenmiş ya da hı hı. zamana uyan bir versiyonuyla e, yeniden hem hal olduğunu ben de düşünüyorum yani bu ...uzun süredir kafamı yoran bir şeydi... Hı hı. ...hatta filmlerde bile yani... ...böyle evet, evet. küçük bütçeli... ...bağımsız filmlerde bile çok gözetilen... ...bir şey artık toplumcu gerçekçilik... ...bunu olumlu buluyorum yani en son toplumcu... ...gerçekçilikle karşılaştığımızda çok ciddi... ...toplumsal hareketliklere gibi... ...olduğunu gördük İnşallah yine öyledir... Şimdi burada da en önemli figür çocuklar... ...çocuklar ve ergenler... Hı hı. ...mesela bu toplumcu ve sinemada da öyle... ...yani geçen yani evet. bunu yine konuşmuştuk... Ee, ...bu toplumcu gerçekçilik... E, ...çocukların gözünden... Hı hı. ...yani e, bu sizde de var... ...yine bugün birçok e, genç kuşak... ...yazarda da var... Hı hı. ...hani o toplumcu gerçekçiliğin gözü... ...çocukların ve ergenlerin gözü olarak... Hı hı. ...ortaya çıktı... Yani, bunu, ...yani bu sizde neden böyle... ...yani tesadüfi olarak mı öyle çıktı... Ya da genel olarak bunun çocuklar ve ergenler üzerinden çıkması yani sizde neye denk düşüyor ya da bugünkü Türkçe edebiyat için ne dersiniz? Bunu biraz galiba şeye bağlayabiliriz yani edebiyatın sınıfla bağının biraz zayıflamasına <gülüyor> ilişkin olduğunu düşünebiliriz. Yani hani e, Orhan Kemal gibi işçi anlatmıyor olmalarını aslında işçiyle hiç karşılaşmıyor olmalarıyla açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ya ama e, tabii yani işçinin ya da işte Hı -hı. E, o iş gücüyle hayatını kazanan insanın da tanımı çok değişti. Yani hani şimdi böyle hani çok o klasik Marksist tanımlarla bugün işte Hı -hı. reklam ajansında grafikerlik yapan birini herhangi bir yere oturtmak çok, Hı -hı. çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla işçinin tanımı değiştikçe yani... Entelektüel ya da işte kültür sanat ürünleri ortaya çıkarmakla uğraşan insanların da işçi sınıfıyla bağının biraz zayıflamasıyla bu türden bir hani işçi anlatısı ya da yoksul anlatısı kurmanın temel e, hareket noktasının en bilinen ve en rahat ortaklaşılabilen konu başlıklarından bir olan çocukluk olarak seçilmesine yol açtığını düşünüyorum. Evet. Tehlikeli buluyor muyum böyle olmasını? Bulmuyorum. Çünkü bunun zaman içerisinde asli şeklini bulacağına inanıyorum. Yani çocukluk, evet hepimiz çocuk olduk. Hepimiz çocukta bir takım şeyler yaşadık. Tamam çocukluğu da konuştuk ettik ama artık yeter noktasında çok uzak olmadığını düşünüyorum. O da bir moda mı? Yani moda mı yoksa bir hı hı. dönem döneme ait bir ruh mu bilmiyorum ama hı hı. E, ben mesela terk ettim yani ben çocuk hı. anlatısından uzak durmaya çalışıyorum çoğunlukla. Peki ergenler yani bir de onlar daha farklı bir figür olarak ortaya evet, çıkıyor. Evet er, er, ergenlerin tabii çok e, hani havada duran bir hı hı. durum var hem sınıfsal olarak hı hı. hem toplumsal olarak öyle yani çocuk desen değil ama hı hı. E, herhangi bir e, sınıfı temsil edecek durumda da değil yani hı hı. Biraz boşta kalan, biraz havada duran bir yanı ol, olduğunu düşünüyorum ama ergenliğin tabii çok ciddi e, bir dönüşüm çağı olmasıyla da edebiyata konu olmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum. Evet. Fakat yine de biraz şeyden yanı zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Tabii çok, hani bu konuyla ilgili çok iyi yazan yazarlar var ama e, kadın ergen meselesinde de biraz böyle yetersiz kaldığımızı evet, düşünüyorum yani. Az. Evet, erkek ergenliği daha çok ama kadın evet. ergenliği maalesef... Çünkü erkek ergenliği çok övünülen bir şeydir de aynı zamanda. Yani toplumun çok onayladığı, çok teşvik ettiği bir Hı -hı. şeydir. Ama kadın ergenliği, yani kadınlar ergenliğe girdiği andan itibaren kambur yürümeye başlıyorlar. Yani bu aynı evet. şekilde edebiyata da yansıyor yani. Evet, maalesef. Yani o, o konuda ben de size katılıyorum. Yani bu kadın ergenliği meselesi... Ama mesela daha... Seray'ın falan, mesela kadının ergen anlatısı falan çok, yani evet, çok güçlüydü. Se se yani böyle... Evet, Seray iyi. Ee, Sine'de de var Sine Ergün'de de var hani mesela ba bazı şeylerin kadın yazarların kadın ergenliği konusunda da böyle çok etkin bir şey yakaladığını düşünüyorum yani belki Melisa'dan da bahsedilebilir evet, hani Melisa'da. onda da kısmen Hı -hı. var ama Var yani hmm. aslında bir, ba, evet. e, yani ufak tefek küpük ama... küçük bir kapı açıldı denebilir evet, yani ama... küçük bir kapı açıldı ama yani e, o erkek ergenliği kadar görünür hale evet, gelmedi evet. henüz. Ama çünkü kadınlık da o kadar Hı -hı. görünür bir şey değil genel olarak yani tüm halleriyle. Evet e, şimdi o zaman e, çok az bir vaktimiz kaldı. Son olarak şeyden bahsedelim bu sizin eserlerinizdeki kadınlar, kadın figüründen... Ee, şimdi siz kadın gözünden yazmayı da tercih eden bir yazarsınız hı hı. var yani böyle hikayelerinizde ee, ve e, kadınlar önemli bir figür olarak ortaya çıkıyorlar hı hı. bu neden böyle? Ee, önemli yani. yani figür olarak e, şey tabii yani ama böyle hmm. hani şey erkekliğin sesi olarak hmm. hani elime kalem almış değilim sonuçta ben hmm. insanı anlatmaya çalışıyorum ve ayırmıyorum yani kadınmış hmm. erkekmiş Avrupalıymış Amerikalı yani şey anlamında yani. soruyorum bunu hani neden kadınlar var anlamında değil de kurgunun da önemli bir parçası kadınlar yani kurgunun oluşmasında da e, onlara etkin bir rol veriyorsunuz ya ben açıkçası hmm. yani bunu tam olarak nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama Edebiyatla uğraşmanın biraz kadınca bir iş olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum zaten. Yani hani hani hem üretkenlik de organlık anlamında hem de e, ya soyut düşünme kabiliyetinin kadınlarda erkeklerden biraz daha yüksek olduğunu Hı. kabul etmektedir. Evet burada cinsiyetçi yani. bir program yapıyoruz şimdi. Evet biraz pozitif <gülüyor> oldu ama evet. yani hani şey e, edebiyatla uğraşmak başlı başına ka biraz kadınca bir şeydir yani. yani dolayısıyla... Hı bir kurguyu oluştururken merkezine kadını koymanın onu hmm. yazar açısından da çok güvenilir kılmaya yeterli olduğunu düşünüyorum yani çünkü hmm. hani kadın bir kurgunun yükünü taşıyabilecek kadar derin bir şey yani hani o yüzden hmm. çok çok öyle ayırmıyorum ama yine de özen göstermeye çalışıyorum dikkat etmeye çalışıyorum yani. Evet maalesef bugün de bize ayrılmış e, süre bitmiş durumda. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Geldiğiniz haftaya yine Geldiğiniz için <gülüyor> tabii ne zaman boş olursanız <gülüyor> bekleriz. E, bugün neyle veda edelim? Ne isterseniz ee, seyircilerimize? Bilmiyorum dünya bu kadardan bir parça bugün de. Tamam. E, Hoşçakalın görüşmek üzere. Japonlardan kalan kışla binalarına yerleştikten sonra geçen birkaç günün ardından az biraz sakinleşir gibi oldular. Kışla da eğitimde şehrin birbirine çatılmış üç büyük caddesinde aşağı yukarı volt antıkları çarşı izinlerinde hiç ayrılmıyorlardı. Keyifleri yerine gelmeye bile başlamıştı. En önemlisi arabalardı. Etimeskuttaki eğitimde seçilenlere direksiyon eğitim vermişlerdi. Fakat asker çok araç az olduğundan sıranın kendisine bir dahaki gelişine kadar askerler öğrendiklerini de unutuyorlardı. İki kereden fazla direksiyon oturamayanlar bile oldu. Burada Amerikalılar bol bol direksiyon talimi veriyorlardı. Mutf muhakkak her gün irili ufaklı bir eğitim zahiyatı kaydediliyordu. Depositalinden GMC kamyonlar, devrilen cemseler, talimlerde Koreli çocukları ezen askerler derken hararetli bir araç eğitimi hengamesi sürüp gidiyordu. Yine de Türkler bu işi pek beceremiyorlardı. Amerikalılar trafikte Türklerle karşılaştığınızda kenara çekin ve geçene kadar bekleyin diye anonslar yapıyorlardı kendi askerlerini. Her şey bir acayipti. Herkes bir değişikti. Yemeklerin yağı, suyu, havası her şeye dokunuyordu bu memleketin askerleri. İsali biri bitmeden biri başlıyor. V.C.'yi 100 numara diyebilen Erat etrafta tuvalet bulamadığını düşününce kuyutu sokak aralarına diz kırıyordu.